Ey iman edenler, kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulasınız. Hem kâfirler için hazırlanmış bulunan o ateşten korunun. Allah'a ve رسولüne itaat edin ki merhamete nail olasınız. Rabbiniz tarafından mağfirete genişliği göklerle yer kadar olan ve müttakiler için hazırlanmış olan